Bölüm 9. Yaratılanların büyüklüğü, dünya ve ahiret işlerini düşünme ve nefislerimizi doğru yol üzerinde terbiye etmeye çalışmak. Ey Resulüm, onlara de ki: Ben size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer teker teker ayağa kalkın da Sonra bir düşünün ki sizinle konuşan arkadaşınızda peygamberde hiçbir delilik yok. O ancak sizi şiddetli bir azabın öncesinde korkutan bir elçidir. 34 Sebe 46 Şüphesiz yerlerin ve göklerin yaratılışında Gece ve gündüzün birbirini izlemesinde, derin kavrayış sahipleri için alınacak dersler vardır. Onlar ki, ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken, hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde, inceden inceye düşünürler ve şöyle derler Ey Rabbimiz sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın Sen yücelikte sınırsızsın bizi ateş azabından koru 3 Ali İmran 190 191 Peki o inkarcılar bakmazlar mı ki Yağmur yüklü bulutlara nasıl da yaratılmış onlar? Veya deveye bakmazlar mı? Nasıl da diğer hayvanlardan değişik özelliklerde yaratılmış? Göğe bakmazlar mı? Nasıl da yükseltilmiş? Dağlara da bakmazlar mı? Nasıl sağlamca dikilmiş? Yeryüzüne bakmazlar mı? nasıl da yayılıp döşenmiş İşte böyle ey peygamber onlara öğüt ver senin görevin yalnızca öğüt vermektir 88 rahliye 17 21 onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Allah, onları kökten yok etti. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere de, bunlara benzer azaplar vardır. 47 Muhammed 10